İyi akşamlar. Müzik 2'ye ayrılır. Ben Güray Özkay. Ben Tanju. Sizlerle bir kere daha Açık Radyo 94.9'da güzel müzik dinlemek üzere bir aradayız. Bu hafta e, konumuz çocuklar için eğlenceli matematik. Evet. Özellikle çocuklar. Kız <gülüyor> e, Size matematik çocuklar, bunlarla ilgili şarkılar ve bunların çağrıştırdığı her şeyden bahsedeceğiz. Her zamanki gibi sinema köşemiz, yetkililerden utanmadan talep ediyorum köşemiz, kış köşemiz ve birkaç haftadır adet haline getirdiğimiz çocuk şarkıları köşemiz. ve onların çocuklar üzerindeki etkilerini irdelediğimiz çocuk gelişimi köşemiz var. Dilerseniz çok uzatmadan ilk şarkımızla biraz müzik dinleyelim daha sonra konuşmaya devam edeceğiz. Evet ne dinleyelim? The Almighty. İngiliz bir grup kendisi. Ee, dinin istismarı üzerine bir parça yapmışlar. Jesus Loves You But I Don't diye. Seni pa İsa seviyor olabilir ama, ama ben sevmiyorum. Pek sevmiyorum evet. Power Trip'in albümünden 1993 yılından. Peki o zaman. E The Almighty gelsin. Jesus Loves You desin. Desin. I never needed. I never begged. And I never pleaded to a God unknown that I won't let in. this religion is business. 'Cause money ain't sin. Blind and offended When reality hurts I'll never send Jesus Inside a church Now, free, I won't pay to be saved Find a brief first to heaven. Devil bells, dead-eyed disciples, Sin to you, love don't control. I'm not the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 Evet, The Almighty'den dinledik. Ee, Jesus loves you, but I don't. Ee, İsa seni seviyor ama ben kendisiyle aynı fikirde değilim. 1993 tarihli Power Trip'in albümünden. Biraz önce de söylediğimiz gibi bugün konumuz çocuklar için eğlenceli, matematik ve çok şanslıyız. Ee, bu 6. bölümünü yaptığımız programımızda benim ortağım Tanju, matematik konusunda engin bilgiye sahip biri. Tabii matematik deyince ben gelirim haklı. Dinleyicilerle paylaşacak çok fazla şeyiniz olsa gerek. Evet çok fazla şeyim var. O yüzden e, bu konuda bilgi sahibi olmak isteyenlere benim Fil Bilime Giriş adlı dokuz ciltlik bir eserim var. E, oradaki matematik bölümüne bakmalarını öneriyorum. Çünkü zira, zira dedim. E, hepsini burada anlatamayacağım. Fakat Lütfen. bir anıma nakletmek isterim. Dinliyoruz. E, liseden çıktım, üniversiteye gittim. Hangisi zaten üniversite? zaten böyle oluyor. Yıldız Teknikler. Üniversitesi makine mühendisi bölümüne. Ee, sanıyorum ki üniversitede korkunç olaylar oluyor. Ee, böyle bilimler akıyor işte e, teknolojiler dökülüyor falan. Ee, yüksek matematik dersine girdik. Ben büyük bir aşkla bekliyorum matematik sevdiğim için. Ee, hoca içeri girdi. Girer girmez de aksiyon diye bağırdı. Ve arkasından bir şey söyledi. Ben de parmak kaldırdım. Hocam dedim aksiyon nedir? Dedi ki farz edelim ki. İşte orada çok fena e, matematik e, benim için bitti. Çünkü yani farz edelim ki diye matematik olmaz. Matematik başlar mı? Öyle matematik olmaz olsun. Olmaz olsun. Yetkililerden talep etmek istiyorum. Aksiyon, Matematikteki aksiyonlar kaldırılsın. Onun tek, yerine biliyoruz ki, kesindir ki diye başlasın. Mesela. E, bu arada dinleyicilerimizle paylaşalım. E, Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği sizin eğitim hayatınızın ufacık bir kısmını <gülüyor> oluşturuyor. Arkasından e, yanılırsam ne olur zaten Boğaziçi Üniversitesi e, felsefe ve İstanbul Tek e, İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili Edebiyatı ile de devam ediyor bu 13 senelik. Evet ben biraz anlaşılmazımdır da. <gülüyor> Üniversite. Şimdi seyircilerimizden e, seyirci ne demek? İzleyici, Din, dinleyici, dinleyici, evet. dinleyici. Dinleyicilerimizden e, Mehmet Ozman ...İstanbul'dan, bana bir e-mail atmış. Demiş ki, film senaryolarınız muhteşem. Acaba bunlardan edeyiz. daha sıklıkla e, okuyabilir misiniz? Programın ilerleyen bölümlerinde e, okuruz gibi geliyor bana. E, Sayın Mehmet Ozman'a çok teşekkür ederiz. Kendisine de, e, bütün dinleyenlerimize de söyleyelim. E, elimizde tangerine, çoğunluğu Tanju ait çok fazla... Özgün senaryo var Bunları herhalde önümüzdeki birkaç hafta boyunca Paylaşıyor olacağız İnşallah Bu arada e-mail demişken Hem geçen program Bunu yapmadığımızı fark ettim Ben bu e-mail konusunda bir şey öğrenmek istiyorum Buyurun Şimdi E-maillerden bir takım haberler alıyoruz Eşten dosttan Fakat bunların hepsi iyi haberler olmuyor Neden bunların hepsine e-mail deniyor bunu araştırıp ben size döneyim önümüzdeki hafta Peki. Programımıza ulaşmanız için iki yol var Bunlardan bir tanesi E-mail Adresimizde müzik2ye Yani kötü bir şeyler yazamıyorsunuz Tabii ki. Program harika falan müzik 2 ayrılır gmail.com Bir de facebook sayfamız var müzik 2 ayrılır isimli Oraya da ileri geri istediğinizi Yazabiliyorsunuz Şimdi iki hafta önce yine böyle çok konuştuğumuz için çalamadığımız iki şarkı vardı. Gelecek haftalarda çalarız diye söz vermiştik. Çünkü ilk defa bir klasik müzik yorumuna yer vereceğiz programımızda. Evet. Özellikle çöpe gitmesin istedim. Tekrar listeye koyduk. Şimdi ona geçeceğiz. Michael Rabin dinleyeceğiz. Evet, gerçi şimdi buna biz şu anda klasik müzik diyoruz ama ...zamanında e, bu müzik klasik müzik olarak adlandırılmamış. Kabul görmemiş. Evet, e, Paganini çalacağız. Paganini kendi zamanında işte şeytanla anlaşma yapmış müzisyen. E, bu nasıl klasik müzik? Kendi aramızda e, da Robert Johnson'ın klasik karşılığı Evet, tanışmıştık. Evet, hatta Capriciolardan bir tanesinin e, sadece Paganini tarafından çalınabildiği... ...bu yüzden de günümüze kadar ulaşmadığı gibi de bir e, söylenti var gerçekliği konusunda çok fazla bilgimiz yok ama ben kesindir diye düşünüyorum belki Michael de geçtiğimiz yüzyılın ilk yarısında 1934 diye hatırlıyorum doğmuş ve çok önemli eserler vermiş bir kemancı maalesef kendisini çok genç yaşta kaybettik bir gün kendi dairesinde Düşüp başını vurup o düşmeden kaynaklanan beyin hasarının sebep olduğu bir takım rahatsızlıklar sonucu hayatını kaybetmişti. Şimdi Michael Rabin'in Plays Paganini isimli 2003 basımı bir albümden dinliyoruz. Bir numaralı Capriccio. Evet muhteşem Michael Robin'den dinledik ee, bir numaralı Capriccio bir Paganini eseriydi. Şimdi sırada Feryal Kabil'in tüylerini diken diken edecek bölümümüz var. Ee, ona geçmeden önce benim canımı sıkan bir şey var bunu paylaşmak istiyorum. Ne kadar sık sıkılıyor canınız buyurun. Şimdi e, genelde bakıyorum e, özellikle televizyonda filmlerin isimlerine. Filmin orijinal adıyla e, televizyoncuların koydukları adlar arasında ilginç şey var, e, uçurumlar var. Evet. Mesela filmin adı Songkos, Dehşet Saatleri olarak çevrilmiş. Ve buna benzer şekilde. Benim bu konuda favorim Jerry Maguire isimli filmdir. Özel isim olmasına rağmen yeni bir başlangıç diye <gülüyor> tamamen... E, Popolarından evet. uydurdukları bir Fakat film. bu e, bize ait bir şey değil. Yani bu dışarıdan Almanlardan gelmiş bir şey. Öyle mi? Tabii Almanlarda özellikle her filmin, her kitabın adını değiştirmek gibi bir şey söz konusu. Bu konuda vardıkları son noktada Alien filmi. Nasıl? Filmin adı Alien. Almanların koyduğu isme bakalım. Das Unheimliche Beast dem Weltall. Yani... Yani uzaydan gelen korkunç yaratık. Türkçemize yaratık diye çevrilmişti bu film. Onu da hatırlatalım. Ee, ama biz ne yapmışız? Ee, boş durmamışız Almanlara cevap olarak. Mario Zimmel'in Esmus nicht immer kavier sein. Yani her zaman havyer yemek zorunda değilsiniz. Adlı eserini Papa her zaman pilav yemez diye <gülüyor> çevirmişiz. Erek odaklı çeviri. Buradan çeviri dünyasının önemli kişisi ...Hasan Ali Polat'a da selamlarımızı iletelim. Özellikle bu Erek Odaklılığı Çeviri konusunda önemli eserleri var. Erek, Odak. Güzel, güzel bir <gülüyor> Peki, şimdi şey. izin verirseniz kaldığım yerden devam edeyim. Şu anda Müzik İkiyarları'nın altıncı bölümünü dinliyorsunuz. Ee, bu kadar çok bölüm yapmamıza izin vermeleri bile bizi çok şaşırtıyor açıkçası. E, dinleyicilerimizden özür diliyoruz. Ee, bu programa Erdem Yener katılacağını söylemişti. Onun ee, programı söyledi, adet edindi o. Evet, e, buradan anlıyoruz ki artık Erdem Yener programa gelmiyor. Program üzerinden bir round bir şöhret kazanımı hissediyorum. Sanıyorum. Sanıyorum Erdem Yener diye biri yok. Olabilir. Erdem Yener kişilik olarak da benim Hmm, Tanju Eren ve Osman yetmedi bize Bir de Erdem Yener çıktı, Bir de Erdem Yener çıktı. Eyvah eyvah ee, Bu sen... yalnız albüm kapağında Erdem Yener yerine sizin fotoğrafınız olmasını açıklayabilirim Aslında ben de şüphelenmiştim Olabilir Neyse geçelim parçamıza Pekala e, dediğim gibi müzik hikayelerin 6. bölümünü dinliyorsunuz İlk 5 bölümde Biraz zamansızlık sebebiyle Başladığımız daha sonra da çok hoşumuza giden Bir arkası yarın köşemiz vardı Brian Auger's Oblivion Express grubunun Marvin Gaye coverı Inner City Blues'u dakikalık bölümler halinde Dinledik geçtiğimiz beş hafta boyunca Fakat, Söz verdiğimiz üzere e, Burada bir hata yapmışız Şimdi arkası yarın Diyoruz ya bu program her gün yayınlanmıyor ki İşte ama o Artık kalıp Dilimize o öyle geçmiş Bakın bir evet, Sanskritçeden dilimize öyle geçen, <gülüyor> arkası yarın adlı evet, öyle bir kalıp oluşmuş durumda. Peki. İstek olarak dil ikna... bilim konusunda gidip biraz Sasur'dan bahsedebiliriz. Tam olarak ikna olmadım ama Peki. neyse. Geçen hafta söz vermiştik son bölümünü çalarken, önümüzdeki hafta bu 5 bölümü, aslında bunlar bölüm değil, arka arkaya çalıp size şarkının tamamını dinleteceğiz diye. Brian Auger's Oblivion Express, 1974 yılında Marquee Club'da verdiği konserde, ki albümün adı Live Oblivion, bir Marvin Gaye şarkısı coverlıyor, Inner City Blues. Şimdi bu 10 dakikalık şarkıyla sizleri baş başa bırakıyoruz. Okay, uh, we're going to continue. See if we can keep you in the groove with a thing by Mr. Marvin Gaye right now, and this one's called "The Inner City Blues." Inner City Blues. see it you Evet, 5 haftalık bir maratonun sonunda 6. haftada ilk defa tamamını dinleme şansını elde ettik. Brian Auger's Oblivion Express'ten Inner City Blues. Şimdi evet. çok güzel bir haberim var. Buyurun. Bu güzel Marvin Gaye şarkısının bir de e, Grover Washington Jr. coverı vardır. 8 dakika süren. Az e, şey. Onu da 4 haftaya 2 dakika 2 dakika yayarak bu arkası gelecek hafta. Ben Selisine diyorum ki, devam diyorum. ben bu şarkıyı çok beğendim. Gel bir daha çağalım. Feryal Kabil bizi öldürür. O yüzden e, biz şimdi başka bir köşemize geçelim. Arkası gelecek hafta köşemizden. Geçelim. Farkındaysanız köşenin adını direkt değiştirdim. Evet evet. Belli ki içten içe ben de inanmıyormuşum. Şimdi sinema köşemiz. E, neydi dinleyicimizin adı? Mehmet Ozman. Mehmet Ozman evet, diye not almışlar. Mehmet Ozman'ın ee, çok beğendiği tekrardan teşekkür ediyoruz kendisine Bu akşam okuyacağımız senaryo yine Tamamen Tanju Eren'e ait Aslında bakarsanız Bu derleme içindeki En kapsamlı da çalışma Evet o çok verimli bir dönemimdi Arka arka çok uzun eserler yazdım ee, Bunu Yine baştan sona okuyacağım Buyurun tabii Hı -hı. çünkü aklımdan anlatmaya kalkarsam bir şeyler kaçırabilirim diye düşünüyorum başlıyorum o zaman Başlayın Pekala e, filmimizin adı Trilay dediğim gibi senaryo tamamen tarzı ait konu şöyle Emre babasının yanına taşınmak zorunda olan bir genç kızdır Yeni kasabada gittiği okulda Ali isimli bir gence tutulur fakat Ali part time vampirlik yaparak geçinmeye çalışan alt tabakadan biridir. Emre'nin ailesi kızlarına daha bir böyle hayırlı kısmet şey etmektedirler. Bu arada Dolunay'da insan olan Mehmet piyasaya çıkar sarhoş olup bütün vampirleri döver. Hatta hızını alamayıp herkesi döver. Bu arada insan parçalarını birbirine dikerek yeni bir insan yapmaya çalışan Güray adlı bilim adamı yanlışlıkla bir canavar yaratır. Bu canavar yanlış kişilerin eline geçerse bir canavara dönüşebilir. Netekim yanlış kişilerin eline geçer. Fakat bu yanlış kişiler aslında Ferit isimli bir kişidir. Ferit bu canavarla ne yapacağını bulduramaz ve satmaya karar verir. Bu arada canavar adlı kişi de iki metreden uzun ama ip gibi bir şeydir. Ferit buna Ferit adını verir. Ve filmin geri kalanında hangi Ferit hangi Ferittir karmaşası başlar. Neyse bu canavar... Yani Ferit, Ferit'ten ki bu da esas Ferit kaçar ve trombon çalmaya karar verir. Ancak canavar olduğu için toplumda istediği yere gelemez ve Ferit'ten ki bu da esas Ferit intikam almaya karar verir. Bu arada Güray yarattığı canavarı aramaktadır bir gece kulübünde yarattığı canavarın trombon çalmaya çalıştığını ve yanlış kişilerin eline geçse de bir canavara dönüşmediğini zaten canavar da canavarlık etmiyor. Filmin burası biraz karışık. Bunu görünce acır ve yanlış kişilerin ağzını burnunu kırar. Tam dayak yiyecekken ayı adam Mehmet Çık'a gelir herkesi döver. Ali Emre'yi ısırır. Emre yeteneksiz olduğu için tam olarak vampir olamaz. Sadece vamp olur. Ferit ki bu da esas Ferit. Canavarını bulduğu için sevinirken bir yandan da Güray canavarını elinden kaçırdığı için Ferit'e okunmuş pirinç döker. Film e, sürpriz bir sonla biterken sürpriz de bir sona sahip diye yazılmış. Evet. Çok çok güzel okudunuz. Teşekkür ederim. Sağ olun. <gülüyor> İçim katıldı. Şimdi, şimdi siz okuyunca e, filmde bazı problemler olduğunu düşündüm. Bu tretmanı ben yeniden yazmaya karar verdim. Gelecek Çok fazla isim var. Kim kimdir anlaşılmıyor. Özellikle iki Ferit olması tabii biraz problem. Hayır, ama... ya, Mehmet var, Güray var falan var. Ben e, filmdeki herkesin ismini Ferit olarak düzeltip... E, Yönetmen olarak da Christopher'nın oranını atayım. Biraz daha atayıc... bir hava vermek istiyorum. Pekala. Ee, sıradaki şarkımıza geçelim. Bu da yine sizin getirdiğiniz şarkılardan bir tanesi. Ben daha önce hiç dinlemedim ee, ama orijinalini biliyorum bu şarkının. Ve dünyanın en güzel şarkılarından bir tanesi. Bir... Albert King, klasiği, "Born Under a Bad Sign". Evet. Ee, şimdi Buddy Miles, e, hepimizin çok sevdiği, e, yüksek kilolu, davulcu bir kardeşimiz. Evet. E, fakat sadece şarkı, sadece davul çalmıyor, şarkı da söylüyor. E, "Hell and Back" diye bir albüm yapmış, Buddy Miles Express adını verdiği grubuyla. Buradan "Born Under a Bad Sign", 1994'te. Evet, Born Under a Bad Sign. Karabak'tım, kör talihim Buddy Miles Express'ten dinledik. Bu muhteşem Albert King şarkısını. Ve sıra geldi kış köşesine. Kış köşesine. Kış köşesi, bildiğiniz gibi bu soğuk kış günlerinde bize sıcacık yaz günlerini hatırlatacak, sıcacık şarkılar çaldığımız bir bölüm. Bu hafta da bir kup şarkısı çalacağız. Vokalde Yukimi Nagano'nun eşliğinde. Sanırım Hayır. Japonca bir parça bu. Hayır İngilizce. Kendisi Japon. Fakat Japonlar kendilerine Nippon diyorlar biliyor musunuz? Bunu geçen hafta da gündeme getirmiştiniz. Bilmiyorum neden olduğunu. Evet. 2002 tarihli Waltz War Coop albümünden dinliyoruz şimdi. Coop ve Yukimi Nagano Summer Sun. Kup ve Yukimi Nagano'dan dinledik Summer Sun Şimdi geçen hafta dinleyicilerimize söz verdiğimiz gibi e, Gelmiş geçmiş en hastalıklı çocuk şarkısını irdelemeye isterseniz başlayalım Buyurun Şimdi ben size sözleri e, bir kere baştan sona okuyabilir miyim? Dayanabilirsem Şarkımız şöyle başlıyor Bir küçücük aslancık varmış Çöllerde ko ko koşar oynarmış Babası onu çok severmiş, sen benim ca ca canımsın dermiş. Aslan baba harbe gidince küçüğün ra ra rahatı bitmiş. Aslan baba harpte vurulmuş, küçüğü kö kö köyden kovulmuş. Bu öykünün sonu pek hoştur, söylemem söy söy söylemem boştur. Şimdi isterseniz Dilim tutuldu hiçbir şey <gülüyor> <F> farkındayım. <gülüyor> i̇sterseniz parça parça üstünden geçelim Bir küçücük aslancık varmış Çöllerde koşar oynarmış Şimdi birinci olarak Yanlış bilgi veriliyor Çölde aslan diye bir şey var mı? Çölde deve var, akrep var işte Çöl hayvanı var. var ama aslan yok Aslan çölde yaşayan bir hayvan değil Evet, nitekim sık sık suya ihtiyaç duyan Bir hayvandır kendisi Pekala, yüksek yani küçücük aslan Çöllerde koşup oynuyor Peki buraya kadar yine güzel. Tamam, Diyelim ki hadi ya. çöllerde değil de başka yerde koşuyor. Eyvallah. Babası onu çok severmiş. Sen benim canımızın dermiş. O da güzel. Güzel. İlk defa bir o çocuk şarkısı bilgisi. Evet, bir yere kadar çok güzel geliyor. Aslan baba harbe gidince küçüğün rahatı bitmiş. Şimdi rahatı bitmek Türkçe kullanımına hiç girmek istemiyorum zaten de. Birincisi Hayvanlar arası bir savaş herhalde bu. Büyük ihtimalle. Hani, Çünkü at, insanların savaşında yanında fil götürmek var. aslanlar arasında mesela bir dünya savaşı çıkmış da e, o sırada işte rakunlar da Pearl Harbor'u bombalamış. Böyle bir durum mu yani. Düşünüyorum yani insanlar savaşırken yanlarında fil götürüyorlar işte deve götürüyorlar at götürüyorlar. Ama hiç savaşa aslan götüren ordu bilmiyorum ben. Demek ki az... Yine yanlış ay, bilgi. Ya. Yine yanlış bilgi. Bir de şöyle bir şey var. Sen koş oyna, bak baban şeye giderse, savaşa giderse sana neler olur gibi de bir alt metin var burada. Rahatın biter. Şimdi devam ediyoruz. Tekrar hatırlatın bu bir çocuk şarkısı. Küçücük çocuklara, yarınlarımıza söylüyoruz bu şarkıyı. Aslan baba harpte vurulmuş, küçüğü köyden kovulmuş. Bu nasıl hastalıklı bir köydür bana anlatır mısınız? Şöyle yani bizim... E Kültürümüzde birisinin babası ölünce hemen köyden kovuyoruz. Ne senin babanalı git buradan falan. Bu yani herhalde bunu anlatmaya çalışıyor. Rezalet. Sonra da diyor ki bu öykünün sonu pek hoştur. Burada artık iyice anlıyoruz ki bu şarkıyı yazanın kafası bambaşka bir yerde. Ee, söylemem söylemem boştur. Evet. Evet. Ben buradan izin verirseniz yetkililerden utanmadan talep ediyorum. Köşesine geçmek istiyorum. İnternette bu şarkının sözlerinin kayıtlarını bulduğu bütün sitelerin kapatılmasını... ...eğer varsa plaklarının, CD'lerinin, kasetlerinin bir yere toplanıp... ...ama hepsinin özenle bir köşeye toplanıp... ...gerekirse bunlardan küçük bir tepe oluşturup... ...üzerine benzin dökülüp yakılmasını istiyorum. Ee, ve bu şarkıyı best best best de diyen ve sözlerini <gülüyor> yazan kişinin de aslanlara atılarak imha edilmesini talep ediyorum. Pekala. Şimdi sıradaki şarkımıza geçelim. Geçelim bakalım neyimiz varmış. Ee, bakalım beğenecek misiniz? Daha önce çok şüphe etmiştim bu şarkıyı koyarsam ne tepki verirsiniz diye ama sizin bir şarkınızı getirdim. Aa, ayol. Bakın da hait. Şimdi e, dinleyicilerimiz için bilgi vereyim. Tanju ve Eren, yanlarında bazen Osman'la beraber senelerdir çeşitli müzisyenlerle birlikte çalıyor. Çeşitli grupların içinde yer almış, prodüktörlük yapmış, aranjmanlar yapmış bir insan. Bir sürü de bestesi var. Diyor ki, 40 yaşımda kendime güzel bir hediye vereyim. 40 diye bir albüm çıkartayım, bu besteleri de yayınlayayım. Giriyor stüdyoya, hepsini kaydediyor, miksliyor. Bir sürü insan da tanjören şarkı söylemeyi hiç beceremediği için şarkı söylüyorlar. Evet. E... Burada size hafiften giydirmiş oldum. Yok ama... çok doğru, öyle oldu zaten. Senelerdir de birlikte çalıyoruz. Daha Do dediğinizi görmüş değilim. E, yani e, çevrede şarkı söyleyebilen birileri varken <gülüyor> Bu e... şarkının e, şeyini söyleyeyim ben, e, özelliğini söyleyeyim. E, Tibet artanla. Kırık Kalpler diye bir grubumuz vardı. Yıllarca çaldık. İstanbul'da Bu, hatta Türkiye'de hiç utanmadan söyleyebilirim. Dinlediğim en iyi rakım Ay Teşekkür ederim. Bu parçayı da yıllarca sahnede çaldık. Albüme de Tibet'te bir parça tabii ki söyleyecekti. Dedik ki albümün geri kalanı stüdyoda hazırlanmış böyle produce edilmiş bir albüm. Bu şarkıya dedik ki yani uğraşmayalım girelim stüdyoya kırık kalpler olarak çalalım çalalım çaldık bu çıktı. Pekala kadroyu da hemen söyleyelim çünkü e, çok çok, çok da yakın olduğumuz zaman zaman birlikte çaldığımız müthiş insanlar var e, gitarda tabii ki Tanju Eren diğer gitarda Korhan Karuşağ bas gitarda Batur Yurtsever e, davulda eski bir açık radyo programcısı Nedim Tanjilac ve vokalde de Tibet Ağırtan var. Şimdi Tanjere'nin 40 isimli Albümünden dinliyoruz Ya Aşk Ya Da Para Ne istediysen Aldım sana Nereye dediysen Götür Tanju Eren ve Tibet Artan Kırık Kalpler'den dinledik. Ya aşk ya da para. Ellerinize sağlık efendim. Teşekkürler. Pekala her zaman olduğu gibi son şarkımızı çalamayacağız. Geçen hafta da son şarkımızı çalamamıştık. Bari o şarkıları gelecek hafta çalalım. Bence çalamadığımız parçalardan bir best of yapalım. Olabilir. Çalınamamış parçalar programı diye. ...gelecek yayın dönemi boyunca gidebileceğimizi biliyorsunuz <gülüyor> bu Pekala o zaman son şarkımızdan önce... E, ...sizlere veda edelim. Müzik iki ayrıların e, çocuklar için eğlenceli matematik bölümünü dinlediğiniz... ...altıncı programımızı geride bıraktık. Hepinize teşekkür ederiz. Şimdi size Manfred Mann ile veda edeceğiz. Evet, Manfred Mann e, rock müziği başladığından... Günümüze kadar bu işin içinde yer almış bir kişi. Angel Station diye müthiş bir albüme imza atmış. Sonra da 2006 yılında 6 veya 06 diye bir albüm yayınlamış. Değişik yerlerde verdiği konserler, işte stüdyoda yaptığı kayıtlar değişik insanlarla. Yani böyle çalışmalarım da var şeklinde. Bunun içinde The History of Sexual Jealousy diye bir parça var. Cinsel kıskançlığın tarihi. Evet. E, o bana eski e, bu işte Angel Station dönemlerini hatırlattığı için seçtim ben bunu. Onla da veda ediyoruz dinleyicilerimize. Evet. E, müzik iki aradırım. Bu haftalıkta sonuna geldik. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Ben Güray Oskay. Ben de Tanju. Hepinize iyi bir hafta diliyoruz. Manfred Mann, The History of Sexual Jealousy. İyi akşamlar. İyi akşamlar. jealous of the people, the people I've fall in love with, fall in love with. I'm jealous of the people, the people I try to be more like, try to be more like. I'm even jealous of the people who hate me, hate me more. The Complete History of Sexual Jealousy, Part 17 to 24. there's more the eye way stranger you right there's more the complete history of sexual jealousy Part 17.